Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Merhabalar, yeni yılın ilk programında Açık Radyo... Dünya Mirasadalar programında birlikteyiz. Ben Derya Tolgay. Ben Nevin Sungur. Efendim, teknik masada Andrea'ya ve destekçimiz... Serhat Olga'ya çok teşekkürler. New York'a da sevgiler yolluyorum böylece. E, bizler e, son iki yılın e, dökümünü bir çıkaralım dedik Dünya Mirası Adaları olarak ve e, bunları da e, sosyal mecralarımızda paylaştık. E, bu nedenle de bir girişte bunları tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Dünya Mirası Adaları'nın Facebook ...Twitter ve Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Ve yayınlarımızla ilgili hem görsellere hem podcast hem de bugün konuşacağımız konulara ait de görsellere ulaşabilirsiniz. Ve bu almanaklara da bakarsanız çok seviniriz. Ve biz tekrar 2023 yılında hepimizin yolunun, aklın, bilimin ve vicdanın aydınlatmasını dileyelim değil mi Nevin? Evet kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Var. ...ve de seneye güzel bir haberle başlıyoruz. Değil mi Nevin? Dün evet, öğrendik hep, bunu. Hep sıkıntıları konuşmam. En azından <gülüyor> evet. iç açıcı haberle başlayalım. <gülüyor> ve e, Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olan ve 1924'te Atatürk'ün talebiyle Heybeliada Çam Limanı'nda böyle 200 dönümlük büyük bir araziye kurulan Heybeliada Sanatoryumu. Biliyorsunuz, e, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na... Devredilmişti e, bu süreçte de epey bir e, burayla ilgili yazıldı çizildi basında e, konu e, gündeme taşındı sıkça. E, Heybelada Sanataryum'un Diyanet İşleri Başkanlığı tahsisinin iptali yönünde İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nde açılan davada verilen tahsisin iptali yönündeki karar İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi'nin 27.12.2022 tarihli kararı ile temiz yolu kapalı olmak üzere kesinleşmiştir haberini biz şehir plancıları odası İstanbul ve nimarlar odasında İstanbul e, şube e, başkanlarının Paylaşımlarından öğrendik emeği geçen herkese de evet. teşekkür ediyoruz biz de tam o tarihte 12 Eylül 2020'de oradan canlı yayın yapıp konuklarımızla hem adalı hem dışarıdan gelen sivil inisiyatiflerle de bir yayın yapmıştık bunu da paylaştık davaların açılmasının yanı sıra sivil inisiyatiflerinde bir kamuoyu oluşturması açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren bir haberdi. Ve şimdi galiba e, Sedef Adası'na bağlanacağız değil mi Evet. evet. Bugün e, Prens Adaları'nın en küçük kardeşlerini konuşacağız. Sedef Adası ve Kaşık Adaları diyelim ama ağırlıklı olarak Sedef Adası var bugün e, gündemimizde. Şimdi bu süreçleri yakından takip edenler bilir. 35-2021'de İstanbul'un en bozulmamış doğal alanlarından e, olan e, Sedef Adası ve Kaşık Adası Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilmişti. Tabii ilk duyduğumuzda iyi bir karar gibi anlaşılan bu karar e, ama önümüzdeki örneklere de bakınca bugünün Türkiye koşullarında e, her zaman da iyi anlama <gülüyor> gelmiyor e, ve işte bu e, programımızda da bu e, kararın ne anlama geldiğini ve nasıl bir sürece evrileceğini ya da evrilmesi İhtimallerini konuşacağız Bütün bu meseleleri de Profesör Betül Tambay ile konuşacağız Betül Tambay Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı Ve geçen seneye kadar da Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcılığı görevini yürütmüş bulunuyor 1974 yılından bu yana da Sedef Adası Sakini Betül Hanım'ın sözleriyle Sedef hastasıyım diyor kendisi <gülüyor> Ve benim de çok hemen sahiplendiğim bir cümlesi var çok güzel İşte kendini adanın sahibi zannediyor lafını sık sık diyorum diyor Betül Hanım Sahip olmakla sahiplenmek farkını bilmez insanlar diye de devam ediyor Merhaba Betül Hanım hoş geldiniz programımıza Merhaba Merhaba Betülben. Duyuyor musunuz? Evet, evet gayet net <gülüyor> duyuyoruz. Güzel. E, merhaba Derya. Merhaba. Merhaba. merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi <gülüyor> öncelikle sizin Sedef Adası hikayenizi e, dinleyelim sizden. 1974 yılı itibariyle e, ilk Sedef Adası'na gidişiniz değil mi? Nasıl bir e, yara Sedef Adası, size neler hissettiriyor? Sedef Adalı olmak nasıl bir duygu? Sedef Adasına ilk geldiğimde 14 yaşındaydım. Evet, 1974 yılında Temmuzbaşıydı. Bir e, sanıyorum Kartal civarında bir sandalla geldik, annem ve kardeşlerimle. E, evin e, kiraladığımız evin nerede olduğunu arıyorduk denizden. E, Turkuaz bir deniz hatırlıyorum ve dipte e, stakoz sepetleri ve paburya sepetlerini hatırlıyorum. Yani. Karayipler gibi bir yerde bugün hani fotoğraflarını gördüğümüz hmm. kartpostalları gibi bir yerde. Nispeten de yani neredeyse 50 sene oluyor. E, mutlaka ki İstanbul'un en az değişmiş köşesi diyebilirim. E, kardeşim güneyde oturuyor şimdi. Geldiği zaman hep adım atar iskeleye ve der ki işte bir yere gelip değişmediğini görmek ne güzel der. E, e, Sedef'te böyle bir... E, ...oldukça e, yani 50 sene ile bugün arasındaki farkın belki en küçük olduğu bir yöresindeyiz e, Türkiye'nin. E, buyurun sorulara ne güzel. devam edeyim. Peki e, nasıl korundu bugüne kadar? Yani, e, yani hep çevresinde çünkü hep bir, e, kara bulutlar dolaşıyor e, Prens Adaları'nın üzerinde. E, siz bu korunma sürecini neyi borçlu olduğunuzu düşünüyorsunuz? E, Birçok şeye. Bir kere önce... E, korunmasının yaratılmasıyla başladığını düşünüyorum. Çünkü burası yani tarihi özelliklerine girmeyeceğim. Tarihi 1200 senelik falan. Manastır var, işte papazlar var. O kısmına girmeyeyim. Ama en azından Fethi Paşa'ya verildikten sonraki den bahsedebilirim. Orada iki kardeşe kalıyor emanet. Bu çok güzel. Ben emanet diyorum mirastan çok. Çünkü Sedef Adası Hakikaten değeri bilmesi gereken bir emanet. Bu iki kardeş de çok güzel bir Şeyh Subar Bey başta olmak üzere o zaman için 50'ler için çok ilginç bir proje yaratıyorlar. Yani proje diyebiliriz bugünün tabiriyle bir yaşam tarzı yaratmaya karar veriyor. Bugün antipatik bulduğumuz bir şey belki birçoğumuzun ama o günleri düşündüğünüz zaman tek bir ağaç olmayan hiçbir şey olmayan bir yere... ...bir yaşam yaratmaya karar veriyor ve bunu ilk yaparken de iki kardeş 40 bin fidan ekiyorlar. Yani bir kere böyle başlıyor. Yani korunması bir anlamda yaratırken başlıyor, o yüzden diyorum. Ve sonra çok uzun süre iki kardeşin ada üzerindeki etkisi, itibarı çok faydalı oluyor korunmasına. Çünkü mesela kıyıların betonlaşmaması gibi şeylerde, ben hatırlarım biz babamın da eski arkadaşıydı, şey Suvar Amca derdik. İşte şey Suvar Amca'ya işte şu köşede bir ufak denize gireyim diye bir rıhtım döküm dersiniz. İzin vermez falan. Böyle yani e, hala özel olduğu dönemde e, böyle bir koruma vardı. E, öte yandan e, bu iyi tarafı işin. E, işin daha az iyi tarafı 50'lerde bu proje geliştirilirken tabi belediyeye gidiliyor ve bir imar planı çıkarılıyor. O imar planı çıkarılırken de haliyle her yerde yapıldığı gibi belli bölgeler işte umumi işler için, çöp toplamak için, yok işte yangın yeri vesaire gibi plan da gösteriliyor. Ayrılıyor ve bu bölgelerin belediyeye terk edilmesi gerekiyor. İşte bizim orada adada belki en bugün yaşadığımız problemlerin bir sebebi bu terklerin falan zamanında gerektiği gibi yapılmaması. E, çünkü bir aile gibi e, gelişmiş burası. E, tabii ki e, gösterilen alanlara e, kamu ihtiyaçlarımız yani adalıların ihtiyacı için kullanılmış hiçbir zamanda sorun olmamış. Ta ki, ta ki emaneti miras zannedenler. Ee, ve sadece rant diye bakanlar e, satıp da işin dengesini bozana kadar ve bu işin dengesi de çok yakın bir zamanda bozuluyor 2019'da e, e, uzaktan adayı hiç görmemiş biri e, adanın e, kalmış arazilerinden yani parsellenip satılmamış arazilerinden ciddi bir e, bölümü ve ortak oluyor e, yani iki, iki rant biri satıyor diğer rantiye ortak olmuş oluyor. Bu adanın dengesini çok bozdu. Çünkü bizde bütün bu terk işlemleri falan yapılmamış olduğu için yeni alan uzaktan şu kadar dönüm aldım şu, buralar benim diyor. Ve aslında 40 yıldır kamusal donatı alanı olarak kullanılmış yerlere hayır benim demeye başlıyor. İşte buradan dengemiz bayağı bozuldu. Davalar açtık. Sizin heybeli haberi gibi ben bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde de birebir çok yaşıyorum. iki senedir, birebir Hı -hı. derken hepimiz yaşıyoruz. Hı -hı. Sonuçta haksız olan her şeye hukukla mücadele ediyoruz ve sahip çıkarak mücadele ediyoruz. Sahip çıkmak ve hukuki haklarımızı kullanmak, korunmanın en, en önemli iki ayağı. Çünkü hiçbirimizin zorbalık, şiddet gibi yöntemleri tasvip etmediği ortada. Bizim elimizde bunlar var ama bunları dirayetli bir şekilde kullandığınızda sonuç elde ediyorsunuz. Bunu pek çok örneğini verebiliriz. Çok haklısınız bu anlamda. Bir de üçüncü ayağı da ben ekleyeyim. Bu durumda sivil inisiyatiflerin kamuoyu gücü oluşturabilmesi ve iletişimi de sağlıklı kurabilmek sanırım çok daha iyi sonuçlar doğuruyor. İsterseniz buradan bu özel çevre koruma alanı ilan edildi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prens Adaları. Bu, buraya geçelim mi? Buradaki görüşlerinizi öğrenmek isteriz. Tabii. Tabii. Bir kere eklediğiniz konu çok mühim. Ben biz derken bizim hani hukuki e, haklarımız ve sahip çıkmamız dediğimde biz, o biz aslında <gülüyor> sivil inisiyatı kastediyorum otomatik. Yani tamamen öyle. Yani biz e, vatandaşlar demek istiyorum. Çeşitli örgütlenme şekillerimiz var. E, Sedef Adası'nda bir derneğimiz var. Evet. Derneğimiz evet. E, e, çok e, sahip çıkıyor e, e, ve... E, Adanın e, yapılaşmaması konusunda. E, iki örnek vereyim sonra sizin son söylediğinize geleyim. E, bu adada başka bir, bir imar planı 15-20 sene evvel e, imara açılmaya çalışan, imara olmayan bir yer açılmaya çalışıldığında da dernekle oturanlar sahip çıktı ve yapılamadı. E, başka daha e, başka bir şey vereyim adaların planı yapılırken biliyorsunuz 2010'dan beri çok ciddi bir plan çalışması var. 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 hı hı. çalışmaları var. Hepimizin çok iyi bildiği ve bir türlü <gülüyor> geçirilmeyen bu planlar yapılırken Sedef Adası'na dikkat edilmediği için diğer adalarda yüksekliği koruyayım derken Sedef Adası'nda bir yükseklik hakkı gibi bir şey doğar gibi oldu. Yani bizim aslında tapularımızda tek kat şerhi vardır yani onun için bizim adada bir tek tek katlı olabilir şeyler ama öyle bir yükseklik veriyordu ki herkese bir kat ekleme hakkı çıkar gibi bir şey oluyordu. Biz kendimiz adalılar yani kendimiz kendimize dava açtık ve bu hakkın olmaması gerektiğini öne sürüp değiştirdik. Yani bu bir örnek olarak veriyorum çünkü kendi kat hakkını kendi elinden alan başka örnek Türkiye'de pek bilmiyorum. İnsanlar küçük bir balkon çıkıntısı için gökdelenlere razı oluyor bu ülkede. Evet. Onun için Sedef evet. Adınlar burada kurdukları huzurlu ortamın aslında herkesin bir kat çıkıp bir çıkıntı yapıp bir çirkinlik yapmadan ...olduğunu anlamış insanlar ve bu çok kıymetli. Şimdi, bir şey e ekleyebilir miyim? Burada çok önemli bir şey söylediniz. Tabii. Hakikaten kendi kendinize dava açmanız inanılmaz bir şey. Yani, son yani, son <gülüyor> imar affında 12 milyon kişi müracaat etmiş bu affa. Yani neredeyse baktığınız zaman aile bazında falan... E, ...Türkiye'nin yüzde kaçına denk geliyor bilemiyorum... Muazzam evet. bir şey yani. Herkes suça bir yerden ortak ve sizin açtığınız davada. Şimdi bunu hatırlattı evet, bana. Öyle öyle. yani de dava tabirini iyi kullanmadım çünkü imar planını düzelttirdik yani hmm. dava açma <gülüyor> gerekmedi tabii. tabii düzelttirdik onu demek istedim yanlış kullandım. Şimdi söylediğiniz çok doğru ben genel olarak bizim ülkemizde şu sonuca varıyorum insanlarımız, biz yani küçük menfaatlerimiz için büyük menfaatlerimizden vazgeçmiş durumdayız. Maalesef. İmar bunun bir örneği. Ve geldiğimiz Türkiye'nin bugün geldiği konum, işte bütün artık ne listesini, yoksulluktan başlayın, eğitime, nereye, adalete, her şeyde işte OECD ülkelerin en sonu konumuna düşmemiz, ciddi bir gerileme yaşadığımız çok açık, ekonomik olarak da öyle, bu hale gelmemiz aslında tam da bu küçük menfaatler için büyük menfaatlerden vazgeç. ...vazgeçmemizden oluyor. Sedef Adası'nda, tabii küçük bir ada, çok daha kolay. Biz küçük menfaatlerimizden vazgeçtik. büyük yani Ada çapında büyük menfaatlerimizi güzel koruyabiliyoruz inşallah, devam ederiz. Ne güzel. Şimdi evet. öbür sorunuza geleyim. Evet. Biliyorum vakitleriniz kısıtlı. Öbür sorunuza gelince son zamanlarda çıkan bütün imar kararları... Maalesef iyi niyetle çıkmıyor. Şimdi benim ben matematikçiyim ama yani hukukun da, dedem hukukçudur, ailede hukuka çok saygılı büyüdük. Yani hukukun belli bir mantık içinde olduğunu ve hani hukukun her şeyden üstün olduğunu düşünürüz. Öte yandan iyi niyet olmayınca hukuk da aslında bir yerde bir sürü sakatlık geçirebiliyor. Bunu dünyada da görüyoruz, her yerde görüyoruz. Evet. Yeni çıkan imar kanunları aslında e, kaba tabirle e, belli peşkeşlerin yapılabilmesi için e, çıktı evet. son yıllarda hep. Yani sonucunu öyle gördük. Yoksa okuduğunuz zaman şimdi artık herkes iyi kelimeleri biliyor. Demokrasi iyi bir kelime, çevre iyi bir kelime, iklim değişikliği iyi bir kelime, işte yok sürdürülebilirdik falan böyle moda kelimelerimiz var. Onları 35 kere bir sayfaya sıkıştırınca bir şey iyi olmuyor. <gülüyor> yani... Onları tekrar etmekle de iyi olmuyor. Mesela koca bir resmi gazetede bir kanun çıkarıyorsunuz, şak diye. Yani unutmayalım ki bu kanun, bu resmi gazete kararının çıktığı hafta İBB'nin meclisine adaların bir bölüm 5 bin onaylı bir şekilde geliyordu. Komisyonlardan, imar komisyonlarından bile geçmiş vaziyette geliyordu ve yine durduruldu. Yani sonuç ne? Sonuç hala imar planımız olmaması. Evet. İmar planımız olmamasının sonucu ne? Tadilat yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Ee, yeni inşaat yapılmıyor mu? Yapıyoruz. Ne oluyor? Hepsi bir çeşit kaçak konumda yapılıyor. Ve bu, bu böyle sürdüğü sürece de e, tahrip önlenemiyor. E, o yüzden e, bir kere zamanlamasına dikkat çekmek isterim bu resmi gazete e, değişikliğinin e, e, kanunu mu diyeyim bilmiyorum artık hangi evet, şeye giriyor. Resmen Cumhurbaşkanlığı hmm. kararnamesi. Ha, e, i̇kincisi bir kararnameye bir kararnameye çok güzel şeyler yapıp ondan sonra istisnalar için bana baş, bana başvurursunuz dediğinizde o üst, üstteki maddeleri <gülüyor> ne yaz ne yazdığınız pek önemi kalmamış evet. oluyor. O açıdan çok dikkat etmek lazım tabi. Sedef Adası bağlamında konuşursam, siz yine koruma özelliğimizi söylemiştiniz. Bizim burada aslında yerel yönetimlere örnek olacak bir yönetim özelliğimiz var. Yani Sedef Adalılar Derneği evet, evet, o çok bir enteresan. alt belediye gibi çalışıyor bir alt belediye gibi çalışıp bir yandan da buranın imarını, temizliğini, fen işlerini, ulaşımını, yani şu anda kışın mesela şehir altları çalışmaz buraya, sadece 2-3 ay yaz tarifesinde çalışır. Her şeyini sağladığı için korumayı da sağlıyor. Onun için bu ve sahip çıkıyor. Yani şimdi burada bu yeni kararnameyle, burada galiba siz duyurunuzda biraz yazmışsınız, böyle buraya onu yapacaklar, bunu yapacaklar diye bir şey pek olamaz. Çünkü burada bir çam ağacının dalını attığınızda 30 kişi başınıza gelir. Neyi kesiyorsun, neresini kesiyorsun, içerisi yaş mı dış mı böyle. Bu ada çok sıkı korunuyor. Ben biraz da böyle... Fırsatçılara sesleniyorum burada. Bu ada su korunuyor. Ayağımızı <gülüyor> denk alır. Hiç ayağımızı denk alır. denk e, Esin Hanım diğer adaları ne yapacağız? Yani kaşık adası var mesela. E, şöyle e, biraz önce de hani e, güzel kelimeler, e, özel çevre e, koruma bölgesi, değil mi? ilan edilen. E mesela Kaşık Adası'nda öğreniyoruz ki e, burada da adanın mülkiyeti 1950'lerde işte Danon ailesine geçmiş. Daha sonra da aile adayı bir turizm şirketine Akkök Holding'e bağlı Ak Turizm AŞ'ye satmış. Ve e, adanın sahibi Akköy Holding grubunun 2020 yılı faaliyet raporunda adaya turizm yaptırımı planladıklarını ve toplam 52 bin metrekareye e, adanın 7600 metre karesinde inşaata ayrıldığını öğreniyoruz. E, ve bunlar da bu ölçekal kararlarının hemen öncesinde alınıyor. Bir taraftan da adalarda e, yaya bölgesi statüsünden çıkarılıp ee, ...tamamen e, otobüslere, taksilere e, ve arabalara açılan bir e, Prens Adaları durumu var. Arka taraflarda ulaşılamayan bütün araziler daha önceden hiç değer yoktu. Çünkü önce değer olması için oraya ulaşabiliyor olmanız gerekiyor. Arabalarla oraya ulaşabilir hale geldiğinizde de dönüp baktığımızda esasında oldukça imara açılma potansiyeli göstermiş... ...çok kıymetli, rantı çok büyük bir Prens Adaları var. Ne dersiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Birincisi, prens adalarının büyük bir avantajı var. Biz denize yeterli meraklı değiliz. Yeterli meraklı olmadığımız için de burada rant başka yerlerde olduğu gibi olmuyor. E, vapurla gitmeyi sevmiyoruz bir yer işte e, arabaya pek meraklıyız e, o yüzden e, Prens Adaları daha ağır e, bir şekilde bu e, Türkiye'deki hasarı daha ağır yaşayan bir yer her şeye rağmen ben söylediklerinizi çok iyi anlıyorum ve çok Hı -hı. tehlikeler var ama yine de durumumuz şu anda çok iyi. Yani ben her sabah paşabahçeyle okula e, derse gittim bu kış. Çok mutlulukla yaptım bunu. Hmm. Ve ben her adaları işte biliyorsunuz e, saatleri e, bir saat doğuya aldığımızdan beri karanlıkta yapıyoruz yolculukları. E, şimdi e, o sırada adaları da üzerine güneş doğarken seyrediyorum. Yani böyle bir şey yok yani. bu kadar Böyle bir güzellik inanılmaz bir güzellik deyiz yani. Tabii kendimiz içinde yaşadığımız için yapılan yanlışları görüp onlara konsantre oluyoruz ama adalar hala çok güzel. Ve ben aynı SEDEF'teki ölçekte bizim koruduğumuz gibi bütün adaların Adalılar tarafından ve hepimiz yani burada yine aynı sivil inisiyatifleri test ediyorum. Hepimiz tarafından çok iyi korunacağına inanıyorum. Şimdi adaların arabalaştırılması konusuna çok sizle şey demeyeceğim. Şöyle yani bu at arabası konusu çok çok karışık bir konuydu. O konuya girmek istemiyorum yani çünkü çözümünü bilmediğim. Yani çözümünden emin olmadığım bir şeydi. Atlar kalmalı kalmamalı ona girmek istemiyorum ama e, yani oraya e, bir elektrikli vasıtanın tur atmasıyla orada imar açılmaz. Biz bunu önleyebiliriz yani e, ve önleyeceğimizi düşünüyorum. E, Kaşık Adası konusu ise biraz ayrı. Dört büyük adadan farklı. E, maalesef bir yassı ada e, faciası evet. var önümüzde. Evet. E, yani yassı adaya yapılanını gördük. Böyle bir şeyin hafsala almayan bir şey. Korkunç bir ziyan e, ve karşılığının da ne olduğunu yani onların birkaç sene içinde nasıl çürüdüğünü gördüğümüz zaman daha da iyi anlaşılacak nasıl bir ziyan olduğu. Şey biliyorsunuz ee, değil mi pardon lafınızı kesiyorum e, bu Bir Gün Gazetesi'nde çıkan bir haber var İsmail Arı tarafından yapılmış. E, Cimere ne kadar ziyaretçi geldiğini sormuşlar <gülüyor> e, Yasa'da ya. <gülüyor> Ve bugüne kadar açılışından bugüne kadar e, yani maksimum 40 bin kişi falan gelmiş ve e, bu da günde 30 kişi, 40 kişi maksimum ve hatta bazı günler i̇şte. hiç kimse gelmemiş evet. ve şu yani anda evet evet <gülüyor> ve şu anda şeyler de durdurulmuş vaziyette ...fapur e, seferleri, seferleri de durdurulmuş vaziyette adaya hatta ben e, geçen gün açtım bekçisiyle konuştum bir tek bekçiye ulaşabildim adada ve dedi ki yani Ocak bitmiyor şu anda e, Şubat ayı da belli değil. Dolayısıyla iki buçuk milyar lira civarında bir yatırım dediğiniz gibi çürüyor şu anda orada. Tabii çünkü adalarda ortada. bütün yaşayanlar bilir ki kullanılmayan bir adadaki herhangi bir kapı, pencere, da evet. bir kış dahi dayanmaz buraları. Yaşayanlar bilir onu. Hmm. Hani biz buranın köylüsü olduğumuz için buraları <gülüyor> biliyoruz. Ve anlattık yasada böyle olmaz diye. Yasada bir utançtır yani yapılan yasada onu kötü örnek olarak alıp, yani sonuçta tarihimizde de bize örnek olmuş bir adadır, kötü örnek olarak alıp yassı ada olmayacağız, yassı adaylaşmayı önleyeceğiz diye Sivri e, sivri şeylerle çıkalım, sızlananlarla. <gülüyor> Sanıyorum vaktimiz evet, de doluyor. Evet, vaktimiz olmuş ama ben Hı. çok önemli tamam. bir şey eklemeye ihtiyacı duyuyorum. E, bu faytonlar atlar ayrı bir şey ama bir günde e, bu 1800 atın ahırlara kapatılıp 800 kadarının da hareketsizlikten ölmesi söz konusuydu ve çelik balayerlerinde adanın bütün arka yollarında bir otoban gibi döşenmesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından. Bunlar hep konuşulması gereken ve hep hatırlamamız neden yapıldığını unutmamamız. Ayrıca da adalar hepimizin diyoruz ya, gerçekten hepimizin. Çünkü hem yutak alanımız, nefes alacağımız alan ve tüm İstanbul'un alanı. Çok haklısınız ve bütün İstanbul'un ve adaların faydalanabilmesi için de sonuna kadar her e, dalının hmm. korunması lazım. Sizinle her dalının, her hayvanının, her insanının da e, korunması lazım. Ben de o zaman bir teşekkür edeyim. E, şehir Atları e, e, müessesinin e, müdilesine. Çünkü adalarda adalıyı düşünen bir tarifeye doğru gidiyor. Kendisine buradan bir teşekkür yollamak isterim. Evet. Çok teşekkürler Betül Hanım katıldığınız için programımıza. Ne ben güzel. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok dediğiniz gibi hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Korumak için ve bu emanet evet. teriminizi de çok sevdim. <gülüyor> Sizden evet. çok çaldığım şey var bu bölüm. Hep beraber yapalım. Bunların evet. hepsi hepimizin kelimesi. Her yerde kullanalım ve fırsatçılara fırsat ver diyeceğimizi hatırlatalım. Evet. Çok teşekkürler. Hep Hadi. beraber kapatalım Hep beraber. Evet Adalar, <gülüyor> Adalar evet. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Evet. İyi Hoşçakalın. Çok mersi. Çok mersi. Ee, evet. Bugünkü programımızı da adaların, prens adalarının küçük kardeşlerine ayırdık ve ee, adalar hepimizin gerçekten biz adada yaşayanlar olarak e, sizden e, desteklerinizi de bekliyoruz Tabii ki çünkü dediğimiz gibi adalar hepimizin e, çok teşekkürler. bugün programımız dinlediğiniz için herkese iyi günler.